Orada şöyle bir olay yok mu Şeyh? Mesela aileler de, tutumundan önce aileler de hakka <gülüyor> zorunda değil mi? Hak araştırmak ki. zorunda değil mi? Tabii ee, İşte burada, yani bu bağlamdan bakacak olursak, onların da bu tutumları hakka karşı gelmek değil mi? Şimdi, e, onların yaptıklarının tamamen mazur olduğunu söylemiyoruz zaten. Elbette ki. Ortada bir var. Şimdi halk, alam bunlardan bilen insanlardan beklediğin şeyleri bekleyemez. bekleyemezsin bunların insanları yani ilim sahibi olmasalar dahi ilimle iştigal edemeseler dahi imtihanları herkesin nefsinde vicdanında olan imtihanıdır yani bu alim olsun cahil olsun herkesin vicdanında bir imtihanı vardır. Allah azze ve celle'nin e, dilediklerini mi tercih ediyor yoksa nefsinin menfaatini istediklerini mi? Burada mazur görüldükleri nokta şurası. Şimdi hak ile batılı <gülüyor> adam, yani 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş insanlar bu saatten sonra nasıl tayin etsin? Kim haklı, kim haksız? Şimdi din namına konuşan, söz sahibi olan, işte kurum sahibi olan <gülüyor> Makamlara baktığı zaman işte diyanet var, cemaatler var, genel kabul var. Şimdi halkın elinde ilim gibi bir ölçü olmazsa neyi ölç alacak? Çoğunluğu ölçü alacak. Çoğunluğa bakacak. Çoğunlukla ne diyecek? Kardeşim mezhep, tarikat, neyse. Gelinek getirdiği şey neyse. E şimdi bir tarafta da şunlar var işte selefiyim diyen insanlar var. Onlar da diyor ki bunlar yanlış. Yani hak ile batılı e, ölçü olarak tartamayacak konumda olan bu insandan bunu tartmazını bekleyemezsin. Yani ona bir, bir yerde ömür gelmiş geçmiş, 50 senesi geçmiş, 60 senesi geçmiş, bir din üzerinde olduğunu zannediyor, hak din üzerinde olduğunu zannediyor, kitap ve sünnete uygun bir din üzere olduğunu zannediyor. Hangi fırka var ki kitap ve sünnete üzere olduğunu söylemez Hepsi aynı şeyi söylüyor. Aynen. De söylüyor, Hepsi söylüyor. Dolayısıyla mesela adam Hanefi bir ortamda yetişmişse Hanefi Kur'an ve Sünnet üzeri. İşte tarikat bir ortamda yetişmişse bu da işte Kur'an ve Sünnet üzeri. Bak cübbeli ne diyor? Biz Ehf-i Sünnet'iz deyip duruyor. E, adam e, kendi yolu hakkında en ufak bir düşmemiş ki tamam. bu yaşa kadar. Şimdi e, bizim eksiğimiz yani burada e, mazereti haklı gösterecek sebepler şunlar hakkın delillerinin gerekli şekilde el emin sıfatıyla ortaya konulmamış olmazdır. Kim bahsetmiş Hakk'tan? Yani tevhid davetinde bugün kim bahsetmiş? Bir yanda işte tekfircilikle anılan, işte terörle anılan, daha başka insanların malını gasp etmekle, yani tekfir edip gasp edenler var biliyoruz. Böyle kötü vasıflarla bu daveti, bu tevhid davetini sunmuş insanlar var. Eşim biri tarafta kim var? Mesela cübbeli Ahmet veya tarikatçı. Bunlar işte e, delile sahip olmayan, meseleye duygusal bakan bu insanlara dinle söyler işte namaz kıldır, bunu yapıyorlar. İşte, zekat verdir yapıyorlar. işte fakire kol kanat ger bunu yapıyorlar. Islayırahim i̇şte, der falan der falan der. Bunların hepsini Sağol yapıyor bunlar. Adamların sarı da var, sakalı da var, cübbesi de var. Bak İslam'a da uygun giyinmiyorlar. Bir tarafta TV'deki kim anlatıyor pantolon giymiş, yeri yerinde sakalsız hatta İslami bir görünüm yok. E bunlar anlatıyor, tevithler bahsediyor? Şimdi elinde ölçüsü olmayan bir adam, kitap Össünler gibi ölçüsü olmayan adam kime itibar eder? E, Sakalına bakacak, sarına bakacak yani adam. Ya bunlar da... kendi ölçülerine bakacak veya çoğunluğun dedine bakacak. Bunlar da şu net şeyden mi? bahsetmiyorum ha. Menfaat öyle istediği için e, tercih etmekten bahsetmiyor. Menfaat için böyle bir tercihte bulmuyorsa o vicdandaki hesaptır. O alayla kendi arasında. Biz orasında değiliz. Çünkü öyleleri vardır. E, tarikatı yaşadığı için baskı görür. Buna rağmen ona samimi bir şekilde inandığı için bunları göze alır, katlanır. Yani sen buna menfaat göze bakıyor diyemezsin. ama menfaatle ilgili bir kısım varsa işin içerisinde o vicdan da ya dünya Allah ile kendi arasındadır. Ben sadece mesele ölçü, delille bakabilme açısından yani mazur oldukları noktadan bahsediyorum. İnsanlar tevhid üzere eğitilmemiş ki. Tevhid kaç senedir var bu davet Türkiye'de? 80'sinden ancak daha yeni. Yani oran şeyi çok ileri gitsen 30 sene. Yok. Daha Ondan daha önce, daha önce de vardı yani. hep zayıf şeyler. Şimdi Elusa'da bak ne bileyim ölülerine bak. Bunlar kötü örnekler olarak sunmuşlar hep. Yani 30 sene diyorsun da 30 senenin tamamını yayamazsın çünkü. Tabi. E, Kısmi ulaşmıştır. O zaman medya. Şimdi bu 30, kadar sene, 30 sene 30 yani. sene öncesinde falan evet, çok küçük bir azınlıktı. E, son 10 senedir falan işte evet, bu medya, internet evet, falan evet. bunların yaygınlaşmasından sonra e, daha geniş kitleler tarafından duyulmaya başlandı. Ama bir sürü örneği var. Hepsini tek bir kefeye koyuyorlar. Şimdi Ebu Anzala bizim gibi konuşuyor, benziyor. Halkın gözünden bak baktığın zaman. Abdullah Yolcu öyle. Bazı çevrelere göre belli de öyle. Nurettin Yıldız. Nurettin Yıldız. Yani o kadar çok örneği var ki hepsi işte tevhidden, sünnetten, kitaptan, 50 sünnet verici madde. Ebu Ubey'de dedikleri nasıl? Ebu Ubey'de. Ubey'de. Şimdi o kadar çok insan... Bunu dillendiriyor ki, karşı taraftan bakan bunların hepsini tek parçanın kolları zannediyor. Ondan sonra işte selefiler niye böyle fırka fırka diyorlar bize. Hayır biz fırka fırka değiliz ki selefiler olarak. Evet, selamlar, selamlar. evet, selamlar. evet selamlar. Biz tek fırkayız Allah'a Allah hamdolsun. Şimdi yani biz cemaatiz, biz cemaatin mensuplarıyız, fırkan mensupları değiliz. Sahabe hangi cemaat değilse, Allah Resulü hangi cemaat kurduysa biz o cemaatin mensubu olmaya çalışıyoruz. Kim ayrı bir farklı ses çıkarıyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine aktardıklarından, sahabenin yaşadıklarından farklı bir yöntem tutmaya çalıştığı için biri dernek açıyor. Biz diyoruz dernek bidat. Olsun dernek de lazım diyor mesela. Biri başka bir bidat çıkarıyor. Konferans yolları. Şunlar bunlar diyor. İşte böyle davet edilir diyor. Yani herkes kendi uygun gördüğü bir şekilde Selefin üzerinde olduğu menhece muhalif yöntemler getiriyor. Tebliğe yol arıyorlar. İtikadi evet. olarak da ameli olarak da. Videoyu kullanıyor mesela. Çok yaygın bir şekilde. Selam, Videoyu Selam. kullanıyorlar şu an. Biz cemaattene ayrıldık. Sahabenin üzerinde bulunan cemaattene ayrıldık mı? Onlar suretleri. Yani bırak haramlık tarafını. Davet için böyle bir şey tevessül etmemişler. Biz de etmiyoruz. Diğerleri niye ediyor ve böyle yapmalarına rağmen halen nasıl selefilik iddia edebiliyorlar Hocam bir de yazışma sohbetlerde yani, yani parti şeyine de çünkü yani parti partiye terste şekilde finalde sefer yapılacak şeye gelmişler. Neredeyse yani? Nerede değil yani, açık açık vadi oluyor. Size kaypasını söyleyeyim. Tacı tacı kaypasına baktın zaman o kullanmayanı... Direkt harici Olar, gözüyle bakıyorlar. Şey, şey, kullanmayan vajil harici gözle bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen açık de, de ya. yani haberi İnsan... ah, yok, yok. Neredeyse değil yani. Nered? O neredeyse iyi geçti. O belki üç beş sene önce olabilir. Muaz hocam, Mersin'de mesela normalde ben Masat cemaatinden gelmeyeyim. 94'te tanıştım. İşte Ahmerdan Sarık'ı geçti. Ya biz de kendimizce tehvidi yaşıyorduk. Ya biz de selefiyiz diyorduk ama açık suyun. Belki bir yolu tanımayana kadar ben bilmiyorum. Hatta Abdullah abi sizin sohbetleriniz kalktığı zaman açık söylüyorum özür dilerim diyordum ki Abdullah bana bu Maaz'ın sohbetini koyma. <gülüyor> Bak, bu şekilde diyordum. Şu anda yani Allah razı hocam da Kur'an ve sünnetten şey getiriyor daha başka bir sohbet diyeyim. Ben bile böyle kendim tam olarak anlamadım. Anladıktan sonra gördüm ki yani biz selefi falan değilmişiz. Güya tebidi yaşadığımızı sanıyoruz değil. Fakat şu anda Mersin'de öyle illakallar var ki tebidi yaşıyoruz. Selefi diyoruz. Dernekler şu anda deniz gibi videolar, resimler, nesat onuları aynı şekilde taklit ediyor. Şu anda bunlarla bile konuştuğun zaman bile senin konuşman farklı bir şeye seni koyuyor. Kategoriye koyuyor. Artık seninle olan adam yanını bile kesmeye çalışıyor. Farklı. Farklılık, insanlar farklılık yani. tek bir kanalda değil. İtikadi meselelerde de var. Ameli, uygulamalı menheci meselelerde de var. Yani her bakımdan ayrılık var. Ayrılık var derken biz bize muhalif olmalarından evet, bahsetmiyoruz, evet, bize evet, muhalif tamam. olma, biz evet. bir şeyi temsil etmeyiz. Önemli olan bizim üzerinde olduğumuz yola muhalefet etmek. Aynen. Yani biz de eğer muhalefet etsek biz evet. bundan da kendi nefislerimizi sorgulamak zorundayız ve hakka dönüş yapmak zorundayız. Ha, biz dört dörtlüyüz demiyoruz burada. Evet, Ölçünün biz olduğumuzu da söylemeyiz. Hayır ölçün <gülüyor> Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hadisine <gülüyor> belirtmiş zaten, bu ümmetin fırkalarına ayrılacağını belirtmiş. Cemaatin de kendisinin ve asabın üzerinde bulunan kimseler olduğunu, asabın yolu üzerinde bulunan kimseler olduğunu söylemiş. O gün dinden olmayan şey artık kıyamet gününe kadar dinden değil. Ama bugün suretler dinde, Oy kullanmak dinden bir vacip oldu, imanın şartı oldu. Dernekler dinden. Bunlar görünenleri, görünenleri, görünenleri olduğu için biz bunlardan bahsediyoruz. Yoksa bunlarda ne var yani? Bunlar ameli meseleler geçer bazıları. Hayır bunlar itikadi meselelerin tezahürleridir. İtikattaki bozuklukların tezahürleridir. Ben Ebu Said, mutezile dediğimde inanmıyorlar bana. Ha. İnanmıyorlar. Öyle şey mi olur? Adam işte selefiyim diyor. Selamlar aleyküm diyor. Ama mutezilelik konu uyguluyor. Selefin, eee Tanımlamalarına bakın bir sürü rivayet aktardık bu konuda. Evet. Said İtikad hadislerinde de aktardık. mutezile diye kime diyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis aktarın zaman bunun karşında aklıyla, yorumuyla farklı bir metodu süsleyen kimseyi mutezle ediyorlar. Evet. Şimdi Ebu Said çıkıyor kadınların karşısına ders yapıyor. 15 gün, 20 gün kadınlarını erkekler bırakıyor Antalya'ya. 15-20 gün onlara ders veriyor. Çoğu yerde bir tane erkek şoför cemaatin kadınlarıyla yolculuk yapıyor. İşte Ankara'dan Bursa'ya gidiyor. Konferansa değil götürüyor kadınları Yani mahremsiz yolculuk yapıyor. Yani bunun e, suyunu çıkarıp temiz yerlerin o jel kısmını çıkarıp onlar pansuman yaptırıyor. Sıkarak mı çıkaracak mısın? Şey Soyacak der mi? Soyacak inşallah? Bunu kırınca zaten kendi şey çıkar, özü çıkar. Hah. Suyun özü. Şimdi Şöyle görüyor ya. Bak işte bak gördün mü güzeldir. bunu güzel bir inşallah götür. Bismillah. Bu Celvar. Buhari'nin bir hadisi. Selamun aleyküm. Yani yabanda çok kenarda, köşede kimsenin bilmediği halde falan değil. Allah Resulü Aleyhisselam erkekleri erkekleri tanın size kadınların yanına girmekten sakındırırım diyor. Bu Buhari Müslim hadisi bu. Ubey bin Amr radıyallahu anh. E Allah'ın Resulü peki e, kayna ne dersin? Duydunuz, hepiniz evet, biliyorsunuz evet. bu hadisi. O ölümden de tercih ediyor veya ölümdür diyor. Kadınların yanına girmekten sakındır. İlk cümlesi bu değil mi? E nasıl gidiyor kadınların yanına? Şimdi diyor ki, yorum yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> kadınlara sohbet yapmış, ben de yaparım. Haklı mı? Şimdi haklı görünen bir şey var. Allah Resulü sohbet yapmış mı? Yapmış. yapmış. Peki şu hadisten habersiz mi acaba Ebu Said? Hiç duymamış mı? Okumamış mı bu karim üstüne? Her birinizin damarında şeytan dolaşmaktadır. Sen demeyin Allah'ın Resulü. Benim de öyle. Lakin Allah bana şeytanı teslim etti diyor. Allah Resulü'nün farklı bir konumu var. Biz şimdi selefilik derken nasıl açıklıyoruz? Kitabı ve sünneti sahabenin anlayıp uyguladığı gibi yaşamak. Selef nasıl uygulamış? Ebu Bekir Radyolan kadınların huzuruna çıkıp ders yapmış mı? <gülüyor> Ömer Radyolan kadınların huzuruna çıkıp ders yapmış mı? Hiç hocam, hiç Osman Radyolan, Ali Radyolan veya sahabeden herhangi biri. Var mı bir örneği? Yok, yok. Nasıl selefilik bu? Bu mutezilelik. Hocam bu zaman yeni yeni adetler yani bir daha dediğimiz artık şeyler e ki bunlar da yeni şekilde getiriyorlar. Yani bunlar artı bir... artı bak dalga geçme var. Şimdi Abdullah Azbinder hani şey var ya işte Mehdi gelecekmiş. Söyleyin şuradan çay demleyin diyor ya. Buna benzer bir dalga geçmesi de var. Biz ayeti getiriyoruz. Ahzab suresi 33. ayeti. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm. Kadınlardan bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Değil mi? Ayette evet. böyle söylüyor. Bunlar diyor ki şimdi yani kadının perdesi buradaki perde çarşaf giyiyor ya, evet. örtülü ya işte o perde yerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla kadın erkeklerin yanında oturabilir. Ki yani kendi söylediklerine de uymuyorlar. Yani tamam böyle kabul ettik diyelim. Niye Ebu Said yalnız başına çıkıyor kadınların yanına? Yanına erkeklerin kocaları niye gelemiyor mesela? Değil mi? Kendi söylediklerinde bu sefer başka yerden de çeleşiyorlar. Şeytanlık bu. Senin eğer şeytanın sana teslim olmuşsa, varsa böyle bir şey, bunu nasıl ispat edebilirsin? Yani sadece senin girmenin diğer erkekler, yani kadınların kocaları bile o derse giremiyor. Sadece kadınlara yapılıyor dersin. muhtezilelik değil de ne? Muhtezile bile böyle bir şey yapmıyor yani. Böyle bir şey cesaret edemez. Bence bu şey şeytandır. Ya. Çünkü muhtezile ne diyor biliyor musun? Kadınla erkek beraber ayrım olmasın herkes beraber olabilir, oturabilir diyorlar. Muhtezile böyle diyor. Böyle demiyor. Ben sadece ben giderim. Evet. İşte onu diyorum da şey, şeytanlar. Muhtezile'den de beter. Bu sadece bir, şey. bir mesele değil. Bir mesele değil. Bir sürü örnekler verebiliriz bu konuda. Fıtır sadakası, basit gözükür. İşte parayla çıkarılabilir, Delilim Ya siz de işte demiyor musunuz diyor. Bu da benim işte adım diyor. Ne demek bu ya? Bu da benim işte adım diyor. Dalga geçiyor. Ha o şey ayetle ilgili dalga geçmesi şeydi onu söyleyecek mi? O yüzden geri bu okuyor? Biz diyoruz ki, mesela tesettürü açıkladık. Kadının tesettüründe Allah Azze ve Celle'nin emrettiği perde. Ee, dışarı çıkmak zorunda kaldığı zaman ancak zarvet halinde çıkar. 59. He, asabe 59'daki. halinde o, o şekilde giyinir. Ama bina içerisinde kadının perde arkasına geçmesiyle kastedilen işte duvarın arkasına, perdenin arkasına. Diyor ki, kadın dışarı çıktığı zaman yanında duvar mı taşıyacak o zaman diyor. Nasıl hocam şeyler getiriyor herhalde. <gülüyor> ya o Abdullah söylediğinden ne farkı var? İşte Mehdi gelecekmiş çay söyleyin diyor adam. Aynen, aynen. İşte aynı şey biraz önceki daha. Şimdi bu insanlar, bak Ebu Said'in kandırdı bu insanlar. Biz o zaman yine göldeydik. Anlattık neyse. Ebu Said'in yanına gittiler. Bir şeyler oluyor. Bir muhalefetler var. Farklı şeyler var. İstanbul'a Ebu Said'in yanına gittiler. O sıra İstanbul'da evet. kalıyor. Kafaları dönmüş, bulanmış geldiler. Deler koca sen yanlış söylüyorsun. Ebu Said bize anlattı. Öyle mi dedim? Neyi dedim yanlış söyledim? İşte kadın tesettürlü olduktan sonra işte bu hicap yerine gelmiş olabilir. Dedim ki falanca sen bize geldin değil mi dedim. Hanımınla geldin. Evet. Kadınlarımız ayrı yerde oturmadılar mı? Ben size gelsem kadınlarımız ayrı yerde oturmuyor mu? Örtüsüz müydü bu kadınlar? Öyle dedi. E dedim Ebu Said işte bu olmaz diyor. Beraber oturabilirsiniz, beraber yemek yiyebilirsiniz diyor dedim ya. on söyledi bu. Evet. Bu açıdan bakınca öyle'' diyor bu seherde. Hı hı. O zaman sen niye bir daha çıkarıyorsun? Neden erkeklerle kadar... sanki daha şey var gibi. İçinde şüphe kırıntıları var. Yani belki de söylediğiniz halde... Şimdi oynuyorlar. Naslarla oynuyorlar. İşte Allah Resulü çıkmış, ders yapmış falan ya filan. Hocam, İmam Şahatı kitabımızda da geçiyor. Yani birisi bir soru soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün maddesinden bahsediyor. Ben sana görüşünü soruyorum. Beni sınav oktan mı gördün diyor. Kiliseden evet. havlada mı gördün? Ben sana Allah'ın sunuz sözünden bahsediyorum. Hangi yer hangi gökyüzü kabul eder diyor. Yüz çevirip gidiyor. Ya yani bugün bunlar uzun hadisimle tes, kendileri bile teslim olmuyor hocam. Yani ben bunu gösteriyorum. Bildikleri halde şimdi bunlar sünnetin karşısı değilmiş gibi bir intiba veriyorlar. Evet, sünneti inkar etmeler, hadisi inkar etmeler ama işlerini boşaltıyorlar. Yani onları birer amel edilmez edebi metinler haline getiriyorlar. Tedrükken okunan metinler haline getiriyorlar. Amel mi etmek istiyorsun hadislerle işte Ebu Sa'id veya ona benzer kimselerin güncel yorumlarıyla, başkalaştırılmış şekliyle bu hadislerle amel edersin. Mesela o kadar şey yapıyorlar ki, o kadar tahrikkarlık yapıyorlar ki. Buhari'de şey hadisi var. Bayram hutbesine işte Hayızlı kadınlar dahi gelsin, Müslümanların dualarına katılsın. Şey var ya, onlar namaz kılamıyor yani. Hayızken namaz kılamaz. İşte çarşaf yoksa, işte komşudan ödünç çalsın yine gelsin. Bayram namazına çıksın diyor. Müslümanların dualarına katılsınlar ifadesi var. Adam buradan bunu yakalıyor. Dua kelimesi işte Müslümanların davetlerine katılsınlar. Bunu davet olarak şey yapıyor. İşte kadın, erkek hatta kadının çıkıp erkeklerin huzurunda erkeklere davet yapabileceğini iddia ettiler. İnegül bu yüzden karıştı. Hı. Ve Ankara'ya gidiyor, bunu inkar ediyor, bizi yabancı konumuna sokuyor. İnsanlar tutup emmaza inanacak değil, Ebu Saad gibi bir adam konuşuyor orada. Buna inanacaklar tabii. Diyor ki, biz böyle demişiz güya, ha ha ha falan dalga geçiyorlar. Aynı sohbet içerisinde aynı şeyleri yine söylüyor. Hani bu Kamer yanında duvar mı taşıyacak diye dalga geçmesi var ya O sohbette söylüyor Yine aynı şeyleri söylüyor Hadi biz iftira ettik yine gölde Hadi iftira ettik yanlış anladık falan filan evet. Ankara'da yine aynı şeyleri söylüyor. Hatta diyorlar ki orada itiraz ediyorlar cemaat Çünkü daha önce ben Ankara'daydım biliyorsunuz O devnekte evet. Derslerini işlemişiz Bir tanesi çıkıyor diyor ki Hocam diyor peki diyor sahabeden bir örnek var mı diyor Yani kadınlara sohbet yapan Yani bizim sorumuzu soruyor evet. Var tabii diyor Enes radiyallahu kızı diyor Peki diyor o kızı bali miydi hocam diyor. Ya burası önemli değil falan filan. Ne demek bu önemli değil ya? Ya böyle dalavere yapıyorlar yani. Tabii ki o sohbette varmış. bak o sohbette. İnegöl'de kadının erkeklerin huzuna çıkıp sohbet edebileceğini söyledi. Bu kadar insan şahit. Onu bize bir iftira etmişiz gibi üstümüze yıktı. Aynı sohbette yine aynı şeyleri söylüyor. Bir Ayşe ha var. var diyor. Bak diyor, erkeklere hadis rivayet etmiştir diyor. Bak, deli getiriyorsun? Ama yalan söylüyor. Yalan söylüyor, çarpıtma yapıyor. Ee, İnegöl'de yaptığı bir derste diyor ki, işte camilere gidin, tebliğ için falan filan diyor. Gerçi de bizimkiler diyor, o tebliği de beceremez, tutarlar, tesbih'e falan takırlar diyor. He, he, aynı aynen. 15 gün var. sonra bak, bundan 15 gün sonra Diyarbakır kalemlere gidiyor. Evet. Davetler mi kalemdir, kalemdir. kalem, der, kalem, der. kalem der de video karşısında çekilmiş. Bidatları işliyor efendi. Evet. Diyor ki İbn-i olayını anlatıyor. İşte taşlarla tespitini evet. Şimdi diyor biz olsak diyor işte bu kadar önemsiz bir şey değil. Geçeriz ama diyor sahabe bunlara dikkat ediyordu. Bu itikadi daha büyük tehlikelerin haberisidir diyor. Ya daha 15 gün önce sen karşı çıktın buna. Aynı. 15 gün önce yine 15 günlük aralıklara Ankara'da o sıralar işte Mısır'daki Rabia olayları falan filan mitingler tartışmaları var. İşte buralar sakıncalıdır Selef'in yoluna uymaz falan filan yani bu mitingler ancak işte kinini orada boşaltmana kininiz bilakis kalsın küfür şeylere karşı bu minval üzere bir sohbet. 15 gün sonra Bursa'ya gidiyor. Bursa'da bu mitingleri destekliyor. İşte Rabia gibi şehitlerimiz olacak, feda edeceğiz bunları diyor. Yahu hangi amaca hizmet ediyor bu adam? Ne yapmaya çalışıyor? Yani e, bu köprünün altında çok sular aktı. Biz onun... Aleyküm sa e olduğunu söylerken, Evet. Yani biz herhangi bir kimseye iftira Allah'a sığınırız yani şuurunda olarak, benim şahsi olarak bir şeyim yok bu adamla. Benim şahsi ne bir ticaretim var ne başka bir ilişkim var yani. Kaldı ki ben bu itirazı yapmasam Ebu Said'in şemsiyeti altında çok farklı yerde olacağımı da biliyorum. Kendileri şahittir yani. Hiç insan şahittir bunlar. Ben şahit değilim. Şahitlik eden insanların ağzıyla söylüyorum bunu yani. Şey, e, Firavun'un büyücüleri gibi. Büyücüler ne dediler? Biz ona galip geldiğimizde bize ne var ne Size yanılma yakınlaştıracağım. Yani evet. zaten bu yakınlaşma vardı. Ama bir şey vardı ki olayda, buynuz kulağı geçer diye bir mesele var. Yani o karşısında bir şey gördü, bir cevher gördü. Ondan dolayı zaten e, Şeyh'e bir cilalanmaya başlandı, bilenemlerine başlandı. Hmm. Çünkü ben onunla iki defa görüştüm, İki defa da ben Şeyh'in haberi de yok bak. İki defa görüştüğümde de Şeyh'in mevzusu geçti. Baktım ben orada hissettim. Ondan sonra zaten sevmedim de yakınlaşmadım da. Yani bu şeyde, olayda e, işte Şeyh de onların yanındaydı. Yani ben şunu ben, demeye çalışıyorum. Biz burada... Kişisel herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yok yok, kişisel değil. Biz neyden bahsediyoruz? Akidey'den bahsediyoruz. Ameli menhecden bahsediyoruz. Ortada selefin menhecine çok bariz bir şekilde muhalefet edildiği halde, hatta selefin menhecine düşmanlık edildiği halde, bunun selefilik altında sunulması, bunun mukabil olan, karşısında olan ne varsa bunda işte harcilik, mürci yani artık neyse bu yaftaları giydirilmez. E şimdi o kullanmak imandan. Ben buna bizzat şahit oldum. Medine'de bir tane doğulu bir öğrenci var. Orada şeriat fakültesinde okuyan. Bu çocuk tekbircilerden etkilenmiş. Böyle hissi meseleler soruyor. O, o arada oyla ilgili de bir şey sordu. Ebu Said dedi ki, ben dedi AKP'ye oy vermeyen imandan şüphe ederim dedi. O ortamda, o ortamın insicam bozulmasın. Hani bir şeyler anlatıyor. Fakat o de katılmam mümkün değil. Oradan kalktım, gittim. Arkamda orada kalan cemaat şahitlik ediyor ki, bunda harcilik var. Ankara'ya geliyoruz. Şeye, yine İnegül'e geliyoruz. Hacdan, şeyden, Umre'den geldik. Ankara'daki arkadaşlara bu olayı anlattım. Yani o kullanmayı imandan sayıyor bu adam. Hem de akbey uygulamaları falan. E bu sayede tasdik ettirmek için arıyorlar. Hocam böyle bir şeyiniz yok öyle bir şey falan. İşte bu böyle böyle olmuş. Ya o konuşmadan orasını mı almış? Neresini alacaksınız hocam? Yani önemli olan noktalar muhakkak alınacak. Yani ilk önce yani. bir yalancı çıkarma olay var ya. Evet. Yani biz yalan söylüyoruz. E, olayın e, orada çünkü Mesut da şahit. Ne konuşmaların evet. geçtiğini? Olay ispatlanınca bu söyledi mi? Oradan onu mu almışlar diyor, oradan onu mu anlamışlar diyor. Başka bir şey anlasaydın başka İyi şey de şey sen bunu zaten fiil olarak ortaya koyuyorsun. Yani oy kullanmayan insanı sen harici diyorsun. Haricilik var diyorsun. Yani bırak oy kullanman iman olması, vacip olması falan. Oy kullanmasa bir insan bunu haricikle <gülüyor> e, tamam. itham ediyor. İşte onu anlatıyordum ben. İşte Abrek bize niye harici diyordu? Yani harici demesinin sebebi ne? Niye o odada... Tayyip'in e, propagandasını yapmadınız. İşte o odada ben hatırlarsın. Evet. Bana ne dedi? Beddua etti. Ya birisi çıkmış konuşuyordu. Ee, bir Yusuf vardı. Iman. He, he, Bunlar he, falan he. çıkmışlar. Ya bizim o Darüs'ün ne odası vardı o zaman. Orada Tayyip'i övüyorlar, şey yapıyorlar falan. Ben mikrofonu aldım. Dedim arkadaş biz de Tayyip'le ne aynı Akit Edeniz. Ne onun avukatıyız. Onun bir sürü avukatı var zaten. Bize ihtiyacı yok. Yani bu meydan Tayyip'in savunulacağı, onun konuşulacağı bir alan değil. Anında Ebu evet. Said'e gidiyorlar. Abrek. Evet. Tayyip'i tekür etti. Tekürci. Evet. Evet. Bu insanlar Selefi davetçi. Yani. Ya iftira diz boyu. Ya diyorum ya sana iki defa konuştum. Ondan sonra söylemedin de şeyleri. Ben bir gün ders yayınladım mı, Ebu Said dersi diye bir şey ben yayınlamam, dinlemem de, dinlettirmem de, dinlettirmem abi. Ben bir tanıdım insanı tamam benim için bitmiştir. Çünkü bu Allah'ın dini. Yani onu kimle yaydığına iyi dikkat edeceksin. Kimin evet. elinde. Şimdi işte bu isimlerin her biri hangi isim olursa olsun biz de dahil. Yani Selefi davet, Seleflik'ten mi bahsediyoruz? Kim bahsediyorsa, kardeşim bunun ölçüsü nedir? Allah Azze ve Celle, Allah ve Resulüne arz edin diye bunu zaten iman eden herkese emretmiş. Kim iman iddia ediyorsa, ihtilafı Allah ve döndür döndürün. Bizim ihtilaf ettiğimiz şeyler, biz farklı şeyler söylüyoruz diğer davetçilerde. Bu ihtilafı Allah ve döndür döndürün. Selefin menhecine döndürdü. Bu ümmetin en hariler. Kitap ve sünneti en iyi anlayanların ve necne döndürün. Onların anladığı şekilde anlayın. Adam diyor ki, şimdi Ebu Enes mesela, İzmir'deki tuttu sigaraya falan bir şey söyledi sigaraya çok Bak dedim Ebu Enes, sen sigaranın haramına dair bir tane delil getiremezsin. Ama sizin apaçık kitap ve sünnet maslarıyla büyük günahlardan olduğu orta olan suretler gibi fitneniz var dedi. Evet. Ya sen şimdi dedi işte bütün musavirler ateş dedi falan bizim şu videolarımızı hakkında mı olduğunu zannediyorsun dedi. Ha ha ha dedi. Öyle dalga geçti. Ya bu hadisler kime? Şimdi bakın. Kıyametsin sahneleri içerisinde büyük sahneler demiş Bak sırat, mizan, hesap, günü var ya, bizim e, ahiret ahvaline iman etmemiz gereken esaslardan bir tanesi, o hesap anında, nasıl ki bazı insanlar hiç hesaba çekilmeden, sorgulanmadan cennete girecek ya, evet. 70 bin artı 70 bin, çarpı 70 bin kişi, bunlar hiç sorgulanmadan cennete girecek ya, evet. hiç sorgulanmadan cenneme girecek kimseler de var. Hadislerde bildiriliyor. Nedir bu? Cennemden bir boyun çıkacak. Bunlar Tavuğun yemleri gagaladığı gibi seçeceklerini seçecek ve Cennem'e götürecek. Bunlar sorulsuz işte Cennem'e girecekler. Kimlerle görevli bunlar? Zalim yöneticiler. Suret yapanlar. Her kibirli, inatçı zorba. Üç tane şey sayıyor. Bu musavvirler kimler? Surete bulaşmış herkes. Yani, bunların dediğine göre bu tehdidin muhatapları kalmadı. Bunlar geçmişteydi. <gülüyor> Eskiden resim kalemle yapılıyordu. Geçti gitti. Bunlar şimdi... Şimdi Cennet ayetleri mantıkla, onlara, e, cehennem ayetleri başkalarına. Bu mantıkla katil cinayet suçunu işleyen insanların çoğu da nazların muhatabı değil bu zamanda. Neden? Çünkü eskiden Allah'ın kitabını indirdiği zamanda, Peyramir Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini beyan ettiği, hadislerini söylediği zamanda cinayet nasıl işleniyordu? İptidai şartlarla. Yani mesela modern silahlar, ateş silahlar yoktu o zaman. Evet. Ya işte biz silahlı adam öldürüyoruz o zaman öyle mi diyeceksiniz? Elektrik, arabayla çarpma vesaire vesaire yani modern bölüm metotları. Bu hadislerde, ayetlerde bahsedilenler değil mi diyeceksiniz? Böyle derseniz ne olur bunun adı? tarih tarihsevci anlayış olur. Muhtezelenin farklı bir versiyon değil mi? Bu da muhtezelik oldu mu şimdi? Hapsettiler, tarih tarihsevci bir anlayışla aldılar. Allah'ın yarattığı gibi, yaratmaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Tehditini. Muhatabı yok bu asırda. Hadi bunları böyle şey yaptınız. Olabilir. Yani böyle bir batıl bir yorma gittiler. Bunlar videoyu çıkardılar. Fotoğrafı yani öyle işte davette kullandılar. Davetin zararı falan dediler. Kardeşim, senin boy boy fotoğrafını, fotoğrafını sitene koyman neyin zarureti? Yani videoyu geçtik ha. Adam, Abdullah Yolcu'nun türlü türlü pozları var. Adam sarık giyiyor, ne bileyim Osmanlı kıyafeti şey yapıyor. Farklı modlara giriyor. İşte yemek yerken şurada, burada poz veriyor. veriyor. bu Emre aynı şeyleri yapıyor. Ya bunların davetle ne alakası var? Veya zarvetle ne alakası var? Yaptığınız yorumlarla ne alakası var? Herkes Çay dağıtsın he? Olmuş. Ee, albümlerine tekrar fotoğraflar falan saklamaya başladı onu geçtik ne? elle de çiziyorlar çizimler de var bunu da yapıyorlar ya, ne oldu biz burasını da geçtik çünkü suretin haram kılınma sebeplerinin bir tanesiydi bu yani Allah'a yaratma olsunla benzeşmek Şirk olan kısmı bu. Bu şirktir. Başka bir kısmı bunu da yazdım diye hatırlıyorum. Şimdi ilk şirk nasıl başladı? Maalesef Aleyhisselam döneminde. işte salihler vefat ettiler. İblis bunların arkasından gelen nesle dedi ki salihlerin yadını, hatırasını unutmayın. Bunların suretlerini edinin. Bu iyi bir şeydir. Size o kimseleri hatırlatır. Gönüşte masum gözüktü. Bu suretleri yaptılar. Bunlara ibadet etmediler ama. Ha. Bunlara ibadet etmediler. İbadet etmediler. Ve bu ölen sahillerin de bu resimlerle, suretlerle hiç alakaları yoktu zaten. Ondan haberi bile yoktu bu olayda. Hiç duymamışlar, görmemişlerdi. Onlara tamam... Şeytan böyle bir vesvese verdi. İşte bu salih kimseler, hayırlı kimseler bunların hatırası unutmamak lazım diye suretlerini yaptılar. Artık heyke şeklinde, resim şeklinde fark etmiyor. Suretlerini edindiler. İblis böylelikle ilk tuzanla başarılı oldu. Bunları şirke düşüremedi ilk etapta belki ama. Bunların arkasından gelen nesre de şöyle telkinde bulundu. Ne veddi, ne suvay, ne ne nesri. Bırakmayın ha. Bu ayetin tefsirinde. İbn-i Abbas Radiyallahu'ndan geliyor. Sonra gelen nesil de dedi ki atalarımızın dinini terk etmeyin. Onlar bunlara ibadet ederlerdi. Dedi bu yalanı söyledi. Bunlar bu suretlere ibadet etmeye başladılar. Şimdi ben de bir ince bir gönderme olarak bir yazı yazdım. Hatırlayanınız vardır. Dedim ki Nuh Aleyhisselam'ın Kavmindeki bu salihler yarın Allah Azze ve Celle'nin huzunda diyecek ki Ya Rabbi bizim bu yapılanlarla hiçbir alakamız yok. Bunlar kendileri yapmış etmiş deseler haklılar mı? Haklılar. Biz de buna şahitlik edeceğiz ümmet olarak. Çünkü Allah bize böyle bildir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bildirdi. Biz de Nuh ümmetine, onların tebliğ şahit şahitlik edeceğiz. Bildiriliyor hadislerden. Biz de buna şahidiz. Ama şu selefi şeyhler var ya tarikatçıları geçtik. Onlar zaten şey yapıyor. Yarın şeytan sizin arkanızdan gelen nesle, yani sizin davet ettiğiniz Ebu Saidçilere, Abdullah Yolcuculara, Hanzalacılara, şunlara, bunlara. Onlardan gelen nesle şeytan bir vesvese verse ve bunları rabıta yapmaya başlasalar mesela. Uzak bir ihtimalmiş? Yok, yok, yok, yakın. Yakın. Ve bunlarda bunların rabıtasını yapmaya başlasalar. Allah Azze ve Celle de sorsa, dese ki bunlara, Ey Ebu Anzala, Ey Ebu Said, Ey falanca, Ey filanca, Söyleyin bakalım bunlar size niye ibadet ediyordu? Deseler. Bizim bu resimlerle, suretlerle hiç alakamız yoktu diyebilecekler mi? Kesinlikle diyecekler. Mavaz evet. hocam bugün bizden olmayanlar kitabın her iki şey, sayfadan şey çektim de, bir nevap sapladım, çok özledim hocam. Şuradan şey okuyan bir varsa diyor ya, her suret yapan ateşlidir. Yaptığı her surete can ve bunlar cehennemde azap edecek. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle dedi. Bir şey: suretini yapmak zorundaysan ağaç ve cansız varlıkların suretini yap. Bu halim şöyledir. Kim bir suret yaparsa muhakkak ki Allah azze ve celle ona ruh üfleyinceye kadar azap eder. Ona asla ruh üflemeyecektir. Üfleyemeyecektir. Üfleyemeyecektir. Adam şiddetle koptu ve yüzü saradı. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki yazık sana. Muhakkak ki bir şey yapacaksan ağacın da ruh taşımayan şeyleri suretini yap. Evet. Raşid Halife Ali bin Abi Talib radıyallahu anhu'nun Ebu Ebu Heyyac el Esedi. Esedi şöyle dedi sabit evet. olmuştur. Sana Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın e, beni görevlendirdiğini görevde e, göreve görev, görevlendirdi, görevi göndereyim mi? Yok etmedik hiçbir suret bırakma ve yerden yüksek Müslüm. hiçbir kabir düzlemeden bırakma bunu. Müslim rivayet etmiştir. Ahmed bin Hanbel'in rivayetinde şu ziyade vardır. Ali radiyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü oradaki her putu kırdın yükseltilmiş her mezarı yerle bir ettim ve her sureti yok ettim. Resulü aleyhissalatü ve sellem şöyle buyurdu. Bunlardan birini tekrar atmaya kalkan kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilerini inkar etmiş olur. Bu yüzden Müslümanın her tür suret konusunda gevşeklik göstermemesi gerekir. Heykel gibi gölgeli olması ki bu haramlık bakımından en şiddetlisidir veya bir kağıt bir duvar veya başka bir şey üzerinde olması fark etmez. Büyük alimlerin ve insanlar kalpten de ya, bu şekilde ben birine Şimdi, sefer çektiğim evet. e, suretle ilgili hadisleri hangi babda rivayet ediyor? Hiç dikkat ettiniz mi? Hangi bölüm? kitabut ı Tevhid. Yani, suret meselesi şirkle ele alınan bir mesele. Az önce aktardığımız hadisle <gülüyor> Ne diyordu? İl-Nesud'u Ebu Yureyir radiyallahu anh'tan ve daha başka sahabelerden, muhtevatirdir bu hadis. Allah'tan başkasına dua eden, seslenenler bir, görevlendirildi kimseler. İkincisi, hmm. her inatçı zorba, müstekep mü, mü, mü, mü bir kimseler, o zalimi i Bunların hepsi bu kapsamda. Bir de ruh taşıyan canların suretlerini yaparlar. Allah'a ortak koşmak, yani bu sorgusuz bir şekilde cehenneme gidecekler var ya, hiç sorgulanmadan o boynun kapacağı şeyler. Gözü ve dili olan, iki gözü ve dili olan, insanlara konuşan bir boyun çıkacak cehennemde. Mütevatir bir hadis bu. Aynı mizana iman ettiğimiz gibi, hesap gününe sorgulanmaya iman ettiğimiz gibi, o ahiret ahvallerinden birisi yani bu mesele. Aynı sorgusuz sualsiz cennete girecek kimseler olduğu gibi sorgusuz sualsiz cenneme gidecek kimseler yani bunlar artık despotlukta, küfürde, şirkte aşırı gitmiş kimseler kim bu üç kişi her inatçı zorba suret yapanlar ve Allah'tan gayrına dua edenler şirkte aşırı gidenler Tevhidle temel diyorum ya bak Bukhari hangi babları rivayet etmiş? tevhid bölümünde rivayet etmiş bazıları. Tevhid bölümünde rivayet etmiş. Yani ne demek? Bu tevhidi iptal eden, ihlal eden unsurlardandır demek. Şimdi tevhid ehliyim diyen insanlar nasıl videolardan, suretlerden e, davet yapabiliyorlar? Ama Hatta bu o kadar tuhaflar dönelim, var yani. ki o kadar tuhaflar var ki adam suretlerin haramlığını anlatıyor ama videoda anlatıyor. Ama 10 yıldır şeydeymiş, aşağıdaymış Buhar'ı Adam o adam okumuyor yani. Onlar ayrı. Adam onu diyor. Nereden bilsin? Adam o? bak, Tevhid adam bu hadisleri aktarıyor. Bunları az önce kardeşin okuduğu hadisleri okuyor ama video karşısında yapıyor dersi. İşte onu diyorum yani 10 yıldır orada okumuyor. O alimin kitabından okuyor. O zaten ona inandığı da yoktu zaten. Yani şunu demeye çalışıyorum. Diyoruz ya bunlar hadis inkarısı görünümünde arzundam etmiyorlar bize. Bak hadis okuyor ama video karşısında okuyor. Bidat'ten bahsediyor de, ama bidat bir rusul. Dernek de yapıyor. Baş Bidat'ten baş bahsediyor. Yapamıyor. Diyor ki adam sohbetine başlarken dernek de yapıyor. Yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselat ve Vesselam'ın yoludur. Diyor. Hı. Devam ediyor. Her sonradan dinde ortaya çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta cehennemdedir, ateştedir. Bunları söylüyor ve Allah Resulü'nün yolunda olmayan, sonradan çıkmış bir ortamda Haram unsurlar, büyük günahlar, hatta şirkle mündemiş olan bir e, fiiliyat içerisinde yapılıyor bunlar. E sen de buna diyorsun ki tevhid davetçisi. Kardeşim, yani e, şimdi dinleyen insanlar da biraz böyle şeylerin muhafazenesini yapması lazım yani. Yani insan dinle ilgili hiçbir şey bilmesi, bunlar bir düşünmesi lazım. Bazen aynı sohbet içerisinde, az önce bahsettiğimiz gibi o e, işte kadının, erkeklerin karşısına çıkıp ders yapmasını inkar ediyor ya, aynı sohbet içerisinde tekrar aynı şeyi savunuyor. Öyle yaptığı gibi insanlar demek ki bu kadar gafil bir şekilde dinliyor. Sohbeti de şöyle diyor bu Say'de. İşte Emre'li Mürtet diyorlar yani dinlen çıkmış, kafir diyorlar. O ne zaman Müslüman olmuş ki diyor, bak o ne zaman İslam'a girmiş ki yani dinden çıksın diyor, ben baba bir mürtet olarak diyor, aziz nesini bilirim diyor. Yani asıl dinden çıkmış mürtet diye aziz nesine derim diyor. Şimdi çelişkiyi düşünebiliyor musunuz? Bak bu itikadır mesela, evet. basit bir söz değil bu. Evet. Demirel ne zaman Müslüman olmuş ki mürtebe olsun, dinden çıksın diyor. Tamam mı? Aziz Nesin ne zaman Müslüman oldu o zaman? Ki dinden çıksın? Tabii. Demirel Müslüman olamıyor, Aziz Nesin nasıl Müslüman oluyor da ondan sonra çıkıyor madem? Burada ölçü kabul ettiğin şey ne? İşte aynı cümleler içerisinde birbirine zıt şeyleri nasıl uyutarak empoze ediyorsa bütün bu işte suret meselesi oy meselesi dernek meselesi şunlar bunlar hepsini bunu ustalıkla insanlara işliyorlar ve bunun adını tevhid daveti altında selefilik daveti altında Kur'an ve Sünnet daveti altında yapıyorlar bunlar ayet inkar etmiyor içini boşaltıyor hadis inkar etmiyor içini boşaltıyor Cembaz hocam kendine diğer yanlara alıyorlar dolusunu bırakıyorlar öyle bir tabir yani diyeyim. şunu açıkça söyleseler Foyalar e, biraz ortaya çıkacak Bunu aslında söylüyorlar da Biz açıkça anlamak istemiyoruz onların ağzından Böyle bir şey yakıştıramıyoruz ağızlarına Diyorlar ağızlarıyla Diyorlar ki yani Mescitlerde davet falan Allah Resulü zamanındaydı Şimdi davet derneklerle, konferanslarla bunlarla Bunu söylüyorlar aslında Bunu söylüyorlar. Ama biz onların ağzına yakıştıramadığımız için, yok ya öyle değildir. Yani onu kastetmemiştir. Bizim de şeyhimizin bildiği var diyorlar mı hocam size? Yani o kadar müridleri, çocuk gençler falan, onlar bunu bilmiyorlar mı bu kadar? Şimdi da, aynen aynen. Bunu hocalar söylüyor. Yani Ebu Said'in davetçisi olan hocalar söylüyor. Ya bu kadar o adam işte daha yaşlı, daha tecrübeli, o bilmez mi böyle şeyleri? Bilmez mi yani? O vardır, bir bildiği bil. bir şeyine getiriyorlar. Evet, sen ondan iyi mi biliyorsun? Üzümeyi de çok büyüyoruz hocam. E, öyle, öyle tartıyor. Ondan Şimdi bakıyor, işte senin yaşan kaç, onun yaşı kaç? Yani bu kadar senelerin adam, bu kadar senelerin davetçisi falan filan. Biliyor musun? Bir örneğe hocam, biz namaz kuzuyoruz. Diyorlar, bu kadar insan yanlış kılıyorsunuz. üçümüz doğru kılıyorsunuz? Bir örnek olarak getirelim. Şimdi toplumdaki bu e, handikapı çok iyi bildiklerinden kullanıyorlar. Demek de bir iftar vakti daha iftar konuları öyle ayuka çıkmamış. Biz öğrendiğimiz hadislerle amel etmeye çalışıyoruz. Onu da yani Allah'ın bir tafdiri olarak şöyle fark ettik. Bir gün öyle. Ezan okundu sabah. Biz yeme içmeyi kestik. Rahat. Bilgisayarda, İnspik'te ders devam ediyor. O arada tak, elektrikler gitti. Dolayısıyla atmadı. Şöyle oldu, Yeme içmeye kestik de sohbet ediyoruz yani, ders yapıyoruz. Ama ezan okunmuş. Elektrikler gitti, pencereyi açtım, bir baktım, ortalık zifir karanlık. Biz hep ne ediyorduk biliyor musun? İşte şehir ışıklarından dolayı gözükmüyor fecir falan filan biz öyle avutuyorduk kendimizi. Ben bu olayı görünce Allah Allah ezan okunalı yarım saat oluyor. Biz yeme içmeyi kesmiş hala zifiri karanlık. Fecir yok ortada. Daha öncesinde işte şehir ışıklarından görünmez falan filan şeyi vardı. Bundan sonra üstüne düştük. İlk tabi Ebu Emre eee kar çıkmaya başladı. Mesela eee Bizim dediğimiz gibi amel edenleri 61'e yakalandın diyerek 61 tutturmaya böyle fetvalar vermeye başladı Ebu Emre. Böyle şeyler yapıyorlardı. Ebu Said ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor bizi. İftar meselesi de dahil oldu. Biz Ankara'ya gittik. Yemin derneği kaçtılar. Ebu Emre var o zaman. Biz içeride sofrayı hazırlattık. O zaman için 20 dakika önce. Yiyeceğiz. Fitne çıkarıyor bunlar diye Ebu Said söylüyor. Size Fitne çıkarıyorlar bunlar, böyle şey mi olur diyerek. Biz orada iftar ediyoruz ya, yani. vakit girmiş, iftar ediyoruz. Ha onlar 20 dakikada bekliyorlar, Diyanet'in ezanını bekliyorlar yani. Ha biz onlara karışmıyoruz. Biz kendi amelimizden mesulüz. Anlatırız, amel eder eder, etmez etmez. Kendi bilir biz onlara karışmıyoruz. Ama iftarda acelezme. Biz bunun yerine... Bağra Suresi 187. ayeti yazmıştınız zaten o zaman bu Said işte fitne çıkarıyorlar falan filan. Ben bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra gider konuşuruz diye şey yaptım. Yemekten sonra da gittim Ebu Said'in yanına. Dedim ki hocam dedim. Niye böyle diyorsunuz dedim. Hadi biz bir şey bilmeyen kimseleriz dedim. Yani biz bir şey bilmiyoruz yerine koydum bizi hadi Bak dedim. Dört. Dört Elbani. İşte Ali'l-Halebi, Selim Hilali, Mustafa'l-Adebi Bunlar da kendi ülkelerinde aynı şekilde Yani sadece Diyanet'te de sınırlıyız Bunlar da kendi ülkelerinde aynı şeyleri dile getiriyorlar İlmehli de her yerde bu sıkıntıyı dile getiriyor Kaldı ki bu daha önce de i̇bn Hacer'in falan e, Gündeme getirdiği bir mesele Bu ihtiyat olayı e, meselesi falan Yani El-Muaz'da İşte, i̇şte fitne çıkarıyorsun. Hakkın yani insanlar hani bunu şey yapamaz falan. Hocam yani fitneyi sen çıkarıyorsun dedim şimdi. Sen bunlar fitne çıkarıyor diye millete böyle diyorsun dedim. Hakikati bile bile işte fitneyi sen çıkarıyorsun dedim. Sen desen ki doğrusu budur. Kim itiraz edecek buna? Kim fitne çıkaracak? Sen insanları ikiye böldün. İşte Ebu Say diyenler, Ebu Muaz diyenler diye sen böldün insanları. Ya dedim gel dedi ben sana saat 5'te dedi güneşin battığını göstereyim dedi. O sırada 8'de batıyor Ankara'da güneş. 5'te dedi ben sana işte dağların gösterelim ben orada işimi açacağım dedim. Biz dedim zaten bağımız öyle dedim? Oruç bize saatlerle mi fark konulmuş? belli değil mi dedim ya? Biz adamlar dur orada arası ne gelir arası işte fecir ve doğacak güneştop. Yani bilandir restoran da biz artık güneş doğunca kadar yiyecek biz diyor ya. Bir meselesi sahur vakti. Evet, sahur da evet. <gülüyor> <gülüyor> Gün ışığıncaya kadar diyor. <gülüyor> gün ışığıncaya kadar yiyecektik diyor. Oğlum <gülüyor> şimdi özür dilerim. Yani, gerçekten <gülüyor> insan hani bazen biz şimdi kendimizden hani, bilmediğimizin cahiliz. Hani bildikten sonra insan anladığı zaman e, bakıyor. Bunlar yani bunu nasıl itiraf etmişler? Bugün hani bu serifi geçinirler. Türkiye'de veya bulunduğumuz yerlerde. Hala daha kendilerini alev sıfatında gösterenler. <gülüyor> ki kendi tavalarına bak çoğunluk zaten e, fa, adli fazlasıyla çok. Fakat yani bunlardan hiç bir şey anlamamışlar hocam? Yani bu hadisleri hiç mi incelememişler? Yani bir bu halinde Ahmet bin Hanbel'in özü dönemler konumuzda o Kur'an mahluktur mesela şu kalabalığa bak felebesine diyor ya. Evet. Bak diyor evladım şu kalabalığa kalabalığa bak diyor. Yani ben bunu söyledim ya bu kadar toplumun nasıl ben şeyini vereceğim? Bunlarla tutulur mu? Bak buraya bak. diyor. Şimdi, o vicdan dediğimiz olay vardı ya, Allah'ın bazen bu vicdanı köreltmesi. Tevbe suresinin 115. ayetinde. Tevbe suresinin 115. ayetinde. Biz hakikati, hakkın delillerini açıklamazsa hiç kimsenin kalbini mühürlemeyiz diyor. Bu kalbin mühürlenmesi demek. Nasıl oluyor peki bu? Kişi, Hak ile batılı arasında kalıyor. Hakkı biliyor. Evet. Ama o hakla hareket ettiği zaman çoğunluğu karşısına almak zorunda kalacak. Ne yapıyor? Menfaati tercih ediyor. Az önce Ebu Said örneğini ben o yüzden verdim. Evet. Fitne çıkarıyorsunuz diyor. Hakkı biliyorsun sen. Fitneyi sen çıkarıyorsun. Neye, nedir bu fitne? Çoğunluğu karşına alma şeyi. Kardeşim, daha dün İzmir'deki Sohbette, fitne çıkaran biz değiliz. Fitne ile ilgili sohbet. Sen yapmadın mı? Bu sen bilmiyor musun? Yani secdeleri el kaldırma meselesinden dolayı fitne çıkarmakla itham edilir zaman. İşte Resul'ün sünnetine uymak fitne değildir diye bu konulu sohbet. sen yaptın orada. Sonra Abdullah Yolcu'ya sen dedin, bizim aramızda tevhid kardeşiyiz. Fitneyi çıkaran tevkidler <gülüyor> olduğunda, ee. sen, e şimdi sen aynı pozisyona düşüyorsun. Çoğunluk için bunu e, terk ediyorsun, bu sünneti. Fitne olarak görüyorsun. Ne değişti? Şimdi hak karşısında menfaat tercih edilince veya çoğunluk tercih edilince Allah bir kimseyi ancak ondan sonra kör eder. Bu körlük olduğu zaman Allah muhafaza sen güneş gibi deliller falan bizim için güneş gibi açık elhamdülillah deliller. Ama bunlar bunların hiç orasında değildir. Tıkırır. Düşünmüyorlar mı görmüyorlar mı? Allah kör ediyor dilediğini yani. Evet. Sen onların baktıklarını sanırsın diyor ayette. Hı. Gördüklerini sanırsın. Ebu tamam. Sıfiyan radiyallahu anh'ın rivayeti değil miydi o e, Rum kuralı Herakülüs'ün yanına geliyor. Aleyhissalatü ve sellem'in mektubu. O iman evet. ettim diyor. Daha sonra diyor ya o halkında da şeyi vebali senin üzerine diyor Aleyhissalatü ve sellem yazıyor şeyin mektubunda. Şimdi bir kimse bir batılı benimsemeyi görürsün. Ebu Sıfiyan'ın Konuşması. Ben daha önce e, sufülerin odasına girmiştim. Nasıl? Evet. Inspektör. Adam cezbeden falan bahsediyordu. Cezbeyi anlatıyor. Farklı evet. bir nikah. Dedim ki hocam dedim. E, ne güzel şeylerden bahsediyorsun. Yani bu kadar güzel bir şey Allah Resulünde olmalı değil mi? Sahabelerde olmalı değil mi? Var dedi zaten dedi. Nerede dedim? Ben sana söyleyeceğim dedi, dedim dedim. Biraz ilerledi. Ne kim? Semender'di o zaman. Han dedi Semender kardeş. Şimdi Seyda Hazretleri kalmine attı dedi. Senin dedi delil, senin için delil dedi buhar dedi, dedi. İşte Allah Resulü'nün, sahabelerin cezbeye geldi. Hocam dedim, ben dedim buhari 3-4 sever okudum. Hiç böyle bir şey görmedim. Nasip olmazsa göremezsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani sen o da diyebilirsin. Nasip değilse göremezsin dedi. <gülüyor> Yani herkes kendi tuttuğu yolu bir şekilde <gülüyor> savunuyor. Bu konuşma aslında bu kadar değil. Silah. Bukhari, bak Bukhari'ye nispet etti ya, biraz sonra başka bir şey geçti. Yani o takvaya ulaşabilmek için falan filan bir şeyler anlatıyor. Dedi ki, namazı kıldıktan sonra, farzı kıldıktan sonra hiç konuşmadan nafileyi de arkasına kılmak. Hiç konuşmadan. Dedim, Hocam dedim, bu söylediğiniz dedim, Allah Recep'in hadisine ters dedim. Yok dedi olur mu öyle şey dedi ya uydurmadır öyle şey olmaz falan. Dedim hadis dedim Müslim'de dedim. Attım Muaviye radıyallandı işte araya bir selam, bir konuşma, yer değiştirme katmadıkça nafileye geçmesin hadisi. Ya dedi e, öyle işte mesele göre hareket etmek lazım. Hadislerle amel etmek olmaz falan. Dedim. Hocam dedim. Bak dedim İmam Şahran diyor ki dedim. Bir hadis eğer buhari ve müslimde ise meseline aykırıda olsa bununla amel etmek gerekir. O dedi, Şahran dedi, Vah Vahhabidir o dedi. Olur mu hocam dedim. <gülüyor> Şahraniye tarikatının kurucusu dedim, nasıl? <gülüyor> Tarikatçı. <gülüyor> dedim, sen buna nasıl Vahhabi dersin? falan filan. Artık o arada odadan falan araştıranlar oluyazlar, kim olduğu anlaşıldı mı Sonra dedi ki, yani Evliyaullah bir e, hadisle amel etmedikçe, o hadisle amel edilmez. Böyle şeyler e, girdi, şartlar girdi. İşte şey olmalı, e, yani hadisle kitabından alıp amel edeceksen o tasavvuf ehli, tarikat ehli olmalı dedi. Hocam dedim, bak dedim, evet. beni yeme. Az önce ben sana delil sordum, Bukhari dedim dedim. Bukhari'deki hadisle ben o zaman nasıl amel edeceğim, Bukhari <gülüyor> hangi tarikattaydı dedim. Nakşi'ydi dedi. <gülüyor> Dedim sen ne diyorsun? Aralarında 300-400 sene var dedim. Olsun dedi. Onlar manen yine de nakşi dedi. Yani sen bunların yüzüne tükürsen yarabbi şükür diyecekler. Anlatamazsın ki. Yani deliller apaçık ortada. Kendi söyledikleri kendilerini yıkıyor. Ha dedim. Artı dedim. Bak dedim. İmam Şahirhani tarikatı elli. Buyur. Onun dediğiyle ne amel etmiyorsun? Tarikatı ise yani öyle tarikatı elli olmuyorsa az önce attığım Müslüm Hazisler ne amel etmiyoruz? <gülüyor> yani kendi kendileri böyle çelişki kumpuması içerisindeler. Ama çoğunluğu, bak orada 40-50 kişi vardı odada. 40-50 kişi vardı. Belki bana hak veren bir kişi ya çıkmıştır ya çıkmamıştır. Kendi söyledikleriyle çelişiyorlar albuki. İşte bunun sebebi ne? Neden körler buna? Kendi çeliskilerine de körler. Ayet. Ayet. Mühürlenmiş. Karışmış. Ama. Sen baktıklarını zannedersin. Onlar hayvandan da aşağıdırlar. Daha sapıktırlar. Boğaz şöyle bir şey ben ara ara böyle hani düşünüyorum, idrak etmeye çalışıyorum. Yani idrak etmenden kasıt yani Allah'ın hamdolsun ki okuyoruz, bir bilgi sahibi değiliz zaten, aciz bir kuruz kendi adıma, Rabbime hamdolsun. Şu an hani bizim geçmiş dönemde, ne demek hocam hani bir illakal bir şeyden gelmem yani ben, isim de söyleyebilirim. Kendince yani İran Türkçe kitap daha yoktu odalarında, panellerinde Böyle ben alimleri biliyordum, İsa Hoca'dan, şah Merdan, Hasan Yıldırım, İstanbul'da onlar. Yani bu nasıl buraya Hocam bu insanlar toplum nasıl bunun içinden çıkamıyor? Güya bunlar aileler, bir şu anda hala selefilik üzerine hareket eden e, kendi tanınım akrabalarından da var. İşte Arapça öğrenmiş tamam, ilmi bir şeyler yapmaya çalışanlar. Hocam hala çıkamamışlar. Hala çıkamamışlar. Yani bazen duruyoruz. Ya diyorum, hani, işte ne yapıyorlar? İşte ne arıbasıyor? Mefat arıbasıyor. İşte çoğunluk şeyde karşı de. karşı ço ço hakkı ço hakkı karşı görse de, ya çoğunluk karşı karşı çoğunluk karşı karşı karşı karşı nezdinde geçen o. Çoğunluk psikolojisi. Çoğunluk nezdinde geçen o. Mezhep. Mezhepi kabul edeceksin. Kabul etmezler ne olur? İşte sana mezhepsiz derler. demesin davet de demezsin. Davetin selameti için işte ortada bir şey Abdullah Yolcular'ın yaptığı gibi bir şey çıkaracağım. Şimdi Abdullah Yolcu'nun e, Tevessül diye bir kitabı var. Abdullah bin Abdülhamd eseri Abdullah Yolcu'dur. Kendisidir yani. Tevessül diye kitabı yine Kura bayanlarından çıktı, halen de basılıyor Allah'a Açın, bakın. Mezhep konusunda öyle güzel reddiye veriyor ki, işte mezhepsiz alim var mıdır şüphesi, buna cevap veriyor falan filan. E aynı şeyleri, Kendisi beş sene mi? sonra, 10 sene sonra kendi dillendirmeye başladı. Yani orada şüphelere cevap vermişti yani. Bilmiyorum onu da kendim yazdım onu da bilmiyoruz da belki. <gülüyor> Verdiği huşbelerin aynısını, yani cevaplar verilmiş şeyleri kendi dillendirmeye başladı. Hatta daha da ileri boyuta taşıdı. Dört mezheple yuvan husus dedi. Bu neyin ne olduğunu bilmiyor mu da böyle konuşuyor? Biliyor. Ama onun kafasında başka bir hinlik var. Para, menfaat. Adı da güya davetin maslahatı. Davetin maslahatı, bu davetin daha geniş kitlelere ulaşması için sanki davetin geniş kitlelere ulaşmasında kim kazanç çıkacak? Kendi de kazanç çıkacak. Çünkü kendisine bedava dağıtılsın diye Suud'dan gelen paralar var. Bunun şahitleri var. Bunları paralı bir şekilde insanlara sattı. Okurablan Evet. Paranı sattı. Bunların parası Paranı geldi. Sattı, evet. Yazarlarından geldi. Bedava dağıtılsın diye. Bu adam bunları parayla sattı. Şimdi peygamberlerin davetinde ne vardır? Değiniz ki La İlahe illallah. benim ejrim ancak alemlerin Rabbi Allah aittir. Bütün peygamberlerin dilinden özellikle Hud suresinde Allah Azze ve Celle peş peşe ayetlerde bunu anlatıyor. Hep böyle dediler diyor peygamberler. Değiniz ki La İlahe illallah. bir tevhid, 2 benim ejrim alemlerin Rabbi'ne aittir. Ben sizden bir ücret karşılık istemiyorum ama davetlerinin karşılığını toplumlardan isteyen insanlarda mutlaka bu çoğunluk psikolojisi olacak çoğunluğa hitap edemezsen muslukları akmayacak sana kabılardan kovulacaksın bu işine gelmeyecek o zaman ne olacak kabılardan kovulmadan ben tevidi anlatayım ikisinin arasında bir yol tutayım diyenler var ya ne onlardan oldu ne bunlardan ya ben mezhebe karşı çıkmadan da tevidi anlatayım Bunlar tevhidin ne olduğunu bilmedikleri için böyle yapıyorlar Hayırdır, Açık sınırlık. açık şunu söylemişlerdir bak şahit olduğunuz olanlar var yani. İnsanların yanında onlar nasıl namaz kılıyorsa öyle kılın. Yalnız kaldığınızda sünnette nasıl biliyorsanız öyle kılın diyor. El mi kaldıracağım? Yalnız kendin yap diyor. Ama insanların arasında fitne çıkarma diyor. El kaldırma. Bana Bu nedir? Bu nedir? Bu şirktir. Şirk davetidir. <gülüyor> Tevhid davetimi. Bunlar TV'de mi davet edecek bu vesileli? Hayır, sen şirketi şürdün insanları. Namazlarını Allah'tan başkası için kılırdın. Başkaları ol, beğensin da. diye kılırdın. Bu meselesini de getiriyor bunu bilen insanlar. İşte Allah Resulü kâğıdın şeyini yıktırmak, fitne çıkmasın diye. İşte tamam. ben de gidiyorum topluma uyuyorum diyorum. Bunu diyor, güya selep. Nedir o? Uyuyorum. Bak şimdi. Allah tamam. Resulü aleyhisselatü vesselamın yapmadığı bir şeyi, yaptığı şeyleri iptal etmek için delil getirmektir bu. Allah Resulü Kabe'yi yıktı mı? Yıkmadı. Allah Resulü yapmadı bir şey. O zaman sen de yapamazsın. Kabe'yi yıkmaya kalkma. Ama secde kaldırmıştır Allah Resulü Sallallahu İki secde arasında ve tahiyatta parmağını oynatmıştır. Müşriklerin inadına olmasına rağmen buna çok kıl kapıyorlardı. Rivayetler de açık. Bu şeytana da ağır geliyordu, müşriklere de ağır geliyordu. Allah'a birlemeyi ifade ediyoruz çünkü şu hareket. Allah Resulü bunu yaptı. E şimdi Hanefilerin hoşuna gitmiyor, yapma. Bunlar öyle diyor. Dikkatinizi dağıtıyorsun. E şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şeyi iptal etmek için yapmadığı bir şey delil getiriyorlar. Amin meselesi Yani. Girip, Örnekler günü çok günü yani. Ya bitir, değil, bir sürü yani. Hangi şey Mesela, cem etme meselesi var. Kadının... E... Cem etme bak. Bir yere gitmişler. Salam bir yere gitmişler. <gülüyor> Ev Saadkir namazı cem etmiş. O toplumda işte cemi falan bilmeyen kimselermiş. Bundan dolayı tepki göstermişler. Bir daha sohbende gelmemişler gibi bir şeyler olmuş. Bir dahakinde işte böyle bir şey yapmayın. İnsanların yanında cem etmeyin. Şeyini Ebu Saadkir yapıyor. Kardeşim evet. yani... Normal. Yani Veya ben şey İnegöl'e gittim. <gülüyor> İlk yanıma gelenlerden Yavuz Tosun. Bana anlattı kısaya bak. Kısa'nın güzeline bak şimdi. Ya dedi Arnavutluk'ta <gülüyor> dedi bir tane muhatp şey muhatp varmış dedi. Bu çok güzel insanlar davet etmiş bir sürü insan toplanmış tevhid anlatıyormuş falan filan. Bu tutmuş dedi. İşte ikinci evlenmeye kalkmış. Atamdaki insanlar dağılmış gitmiş oldu mu şimdi dedi. Ben yani çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şu mi Yok yok. Başka birisinden bahsediyor. İsim vermedi. <gülüyor> Şuaybe'nin o şeydeydi Suriye'deydi de. Dedim çok güzel olmuş dedim ya. Demek ki o binlerce kişi Allah Resulü'nün sünnetini beğenmeyen kimselermiş. Onlara hayır yok. Öyle şey mi olacak? Yani senin evet. amacın insanları mı toplamak? Evet. Yoksa hakka mı çağırmak? Söylemiş zaten. Yani biz e, birileri iman etsin diye tepetaklak duracak değiliz. Dinde olmayanı varmış gibi ve var olanı yokmuş gibi gösteremeyiz. Bir başkası Obedil Aslan diyor ki bana işte ben de senin senin reklamını kendi de koyuyorum diyor. Sen kaldırmışsın diyor. Dedim sen sapıklığın için kaldırdım dedim. Neymiş dedi sapıklığımız? Dedim ve salih lider diyorsun dedim. Nasıl salih lider diyorsun dedim. Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri üç mertebede sayıyor. Bunların arasında salih diye bir şey yok dedim. Ya kafir bu adam, ya fasık, ya zalim. Salih diye bir sınıf yok dedim ya. Sen nasıl salih lider dersin? Dedi ben salih görüyorum falan filan. Ya dedi siz zaten dedi aşırsınız dedi. Dedim neymiş aşırımız ya dedi üç mezhebe göre namazın terki küfür değil, siz tek Ahmet'in mezhebine göre namazın terki küfürü alıyorsunuz diyor. Şimdi benim meclisime diyor, namaz kılmayan da geliyor diyor. Benim namazın terki küfür dersen bir daha gelir mi diyor. E, buyur işte. Bu adam tevhid davetçisi bu ya. Başka bir yerde İstanbul'a gidiyor. Orada sohbetinde kredi kartı kullanmanın hükmünü soruyorlar. Caizdir diyor. Aa hocam işte böyle şeyler var. Ya diyor siz kullanın günah bana diyor. Günahsa diyor günah <gülüyor> bana diyor. Bu adam hiç mi Allah'ın ayetlerini okumuyor? Kimse kimsenin günahını yüklenilmez. Yani Allah'ın kitabını okumayan kimselerdir. <gülüyor> Babanın evladı, evladın babaya fayda vermeyecekğinden Bir başkası Abdullah Yolcu aynı meclise İstanbul'da aynı devmeye gidiyor. Finans kurumlarıyla ilgili fetva veriyor. Yani bunlarınki işte kâh payı falan evet. filan. Hocam diyorlar, yani bu konuda ayetler, hadisler neyse getiriyorlar. ya diyor, alimler diyor böyle fetva vermiş diyor. İşte bin baz fetva verdi buna falan filan fetva ver diyorlar. Hocam diyor, işte alimlerin raiplerini Rablerinle de diyor siz diyor dört hadisçilere uyuyorsunuz diyor. Kastettiği biz işiz. Dört hadisi diye bize diyor. Vallahi bizim dört hadisimiz sizin dört mezhebinizden üstündür dedim ben de. <gülüyor> Dört tane hadis sizin dört mezhebinizde müslümdür. Ne demek ya? Yani açıkça ayeti söylüyor adam. O hala alimlerimiz diyor. Yahu sufiler bile yapmıyor bunu artık. Hı. Sufiler bile bir hizaya geldi. Cübbeliler bile hizaya geldi. Delil şey yapıyorlar, delil koymak zorunda kalıyorlar. Ya yani. Bu zaten hayalet diye vermişti ya. şey. Ahmet. Cübbel Ve düşün yani biz Bunların bu dalaverileriyle uğraşmaktan bırak tevhid davetin falan ya. Yani tevhid davetin içerisine girmiş, sızmış yılanlar bunlar. Yani bunlar aramızdayken biz nasıl tevhid daveti, selefi davet diye bahsedelim ki? Aha selefi diyorsun, o böyle diyor, sen böyle diyorsun diyor adam. Evet. İmam Ahmet bin Hanbel mesela menheç konusunda... Basiret konusunda imam. Bir Hristiyanlı, bir Yahudi'yi reddetmek yerine bidat elini reddetmeyi öncelemiştir. Neden? Yahu Yahudi belli, Hristiyan İslam. belli, bunların dini bellidir. Ama bidat eli kendisini kitaba, sünnete eder, kitap ve sünnet kullanır ama bunları şeytan yolunda kullanır dini görünüm altında, ibadet görünümü altında. Bu sebeple bizim tasavvufçuyla şunla bunla ziddiyetten daha öncelikli olarak kendini selefi gibi tamtan, tam, tevhidli gibi tamtan ve tevhidi kökeninden, daha kökünden sökmeye kalkışan bu adamlara karşı uyarmak önceliğimiz vardır. Yoksa biz de biliriz. Yani 10 tane taç alsam hepsi de cübbelerin kafasına iner. Abdullah Azbay'ın in kafasına iner, İslam'ın kafasına iner. Hepsinin gediğine oturacak taşlarımız var elhamdülillah. Ama öncelikli olarak bizim kendi saflarımıza girmiş bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Tevhid görünümü altında, sünnet görünümü altında bu daveti baltalayanlar. Kitab ve sünnete davet ettiğini iddia ettiği halde İbni geldiği gibi ayrı zaman nasıl anlatıyor? Kitap ve sünnete davet ettiklerini iddia ederler, ha bu ki kendileri bunları arkalarına atmışlardır. Kim bunlar? Yani kim bu Kur'an ve Sünneti arkalarına attığı halde bu daveti yapma iddiasını olanlar? Kimler? Selefi mi diyenler? Bir sürü. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun halifelerinin, raç halifelerinin Cümle selefin. Onların menhecinde olmayan bu yenilikleri çıkardıkları halde selefi olduklarını iddia edenler. Selefin menhecinde yabancılar adamlar. Sahabenin bu konudaki tutumunu nasıl dedin zaman işte İbn-i böyle demiş İbn-i böyle demiş diyor. Yahu menheç diyoruz. Biraz daha geriye gitse en fazla İbn-i kadar gidiyor. İbn-i de muhavvet ettiği yerleri var. O zaman onu da götüreceğiz. Neden? Çünkü İbn-i Teymiye, kitap ve sünnet baslarının veya meselelerin arz edilip çözüme kavuşulacağı merci değil İbn-i Teymiye. İbn-i değil. Allah Resulü bize İbn-i Teymiye'yi bırakmadı. bazı bırakmadı, Elbani'yi bırakmadı, Mokbili'yi bırakmadı. Bizleri bırakmadı hiç. Neyi bıraktı? Gelir gün günümüzü eşit, eşit olan bir yolda bıraktı. O yolda ne vardı? Kitap vardı ve sünnet vardı. <gülüyor> Sahabenin menhecine götürdüğün zaman sadece kitap ve sünnet, vahyin delillerine götürdüğün zaman hepsi sıfır kalıyor mu? Tabii. O zaman çöp. İbn Teymi'nin de olsa onun da kitap ve sünneti uymayan sözü çöptür. Ahmet bin Ambel de olsa o da çöptür. Yeri gelir yeri gelir İbn Abbas'ın sözü çöptür. Yeri gelir Ebu Bekir'in sözü çöptür. Doğru mu? Selif'in men böyle değil mi? Ben size Allah siz bana Ebu Ömer diyorsunuz. Yeri geldiğinde Ebu Bekir radıyallahu sözü çöpe atılmaz mı buna göre? Kitap ve sünneti aykırıysa. Ömer radıyallahu bir sürü sözünü çöpe atmadır mı? Atmak zorundayız. Bir mecliste üç talak, Allah Resulü'nün sünnetine rağmen Ömer radıyallahu anh'ın amel edemeyiz biz. Ornakların diğer tür O O hakeza öyle. Örnekler çok biz Ömer radıyallahu anh'ın bile görüşlerini hiçe sayıyoruz bir yerde. Adamlar İbn-i Teymiye'nin görüşünü <gülüyor> atamıyor ki bir kendine. Sen kimsin de i̇bn Teymiye. sen kimsin, ben kimim? Ömer radıyallahu anh. yani kim? Değil mi? Kadın diyor. Ve kadına da diyor ki, yani Ömer ile hatta radıyallahu anh, kadının sözünü kabul ediyor. Kendi halife, Emre'l-Müminin Allah'ın kitabına benden daire Biliyorsun diyebilirdi, değil, değil mi? Diyebilir. O ayeti biz bilmiyoruz mu? Diyebilirdi. Hocam o rejim ayetini Ömer Radya'dan biliyor. Yani diyor ben sonradan diyor, elimden olsa bunu koyarım diyor buraya diyor. Kur'an'a koyarım. Bunu Ömer getirdi demeyin. Bu ayet, bu vardı diyor evet. rejim ayeti. Yani o deseniz bugünkü okul bizden olmayanlar kitabında mesela o Fatıma, kızın Fatıma da olsa diyor. hani Usame aracılık yapmaya çalışıyor. Eli keseriz, keseriz. Yani mesela. bir tavizsiz bir peygambere tabiiz. Bugün Hı. dediğiniz gibi ashabın da yani içerisinde çoğusu hadislerden haberleri değildi hocam. Kimisi cevap kimisi belki farklı Hı. şeyindeydi. Ama bugünkü şeylerde dediğiniz gibi İbn-i sözü bitmiştir. Ya hadis, ya olur mu İbn-i yanlış mı yapar? Veya i̇bn Kaymer Cezbiye'nin şeylerini, yani inan bu şeylerle biz karşılaşıyoruz yani. Bu i̇şte girişler... e, bütün mesele, menhece iyi bilmek, iyi tanılamak. Bakın bu söylediğimiz, bu konuştuğumuz esaslar insana direkt şirke götürebilecek, yani muhalifeti şirke götürebilecek unsurlardır. Uluhiyette, ruhubiyette, esim sifatta, şirk söz konusu olduğu gibi ittibat evidinde de şirk vardır. Allah Azze ve Celle sadece Muhammed ve Vesselam'ı kendi şeriatını beyan etmeye yetkili kılmıştır. Onun dışında başka birisine Muhammed ve Vesselam'a teslim olduğumuz gibi teslim olursak eğer işte bu ittibada şirktir. İb-i bu makamda Allah Resulü'ne şirk koşulanlardan bir tanesi sadece. Mezheb imamları olabilir. Evet başkaları olabilir. Binbazlar olabilir. Veya veya başkaları olabilir. E şimdi mesele tevhid ve şirk mücadelesi her konuda. Yani bizim hayatımız hani ee, konuşmanın başında şöyle bir şeyden bahsettik. Ya biz yaptıklarımızı e, küçümsemiyoruz. Evet. Bunlar çok önemli bir bilinçtir. Ha, göz dolduran işte konferanslarımız, binalarımız, şunlarımız, bunlarımız yok. İnsanların şu bilince ulaşması, tevhidi yakalaması, Muhammed Aleyhisselatü ve İslam'ın dinle ittiba edilmesi gerektiği gibi ittiba öğrenmesi ve bunun mukabilinde bu Akideyi öğrenen insanlar gariplik yaşayacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yok ben garip olmak istemiyorum diyorsa git başka yollar tut. Bu koruk avuçlayacaksın ve garipliği yaşayacaksın. Biz şikayetçi değiliz bunda, İmkanlarımız dar diye bundan haşa. Biz bundan şikayetçi değiliz. Bizim şikayetçi olduğumuz tek husus kendi eksikliklerimiz cemaat olarak bizlerin pert olarak kendi ihmalkarlıklarımız yoksa biz şunun peşindeyiz ya işte niye ortaya Adam gibi paralar koyup işte binalar dikmiyoruz, şunları yapmıyoruz. Biz bunların hiçbirinden şikayet etmiyoruz. Şu bilincin evlatlarımıza aktarabileceğimiz şekilde ayakta tutulmaz. Yeni neslin bu hakikat üzere eğitilmesi, terbiye edilmesi. Bizim yaşadığımız sorunları bizim eşin evveliyatında başında yaşadığımız bir sürü sorunlar olur. Biz bir anda bir günde bu bilince ulaşmadık. Değil mi? Allah bizi çeşitli imtihanlardan geçirdi. Bu sıkıntılara hiç bulaşmadan bizim yeni neslimiz yani sıfır kilometre tabiri caizse bir amelle tertemiz bir sayfa üzerine hareket etsinler ki onlar bayrağı daha ileriye taşısınlar. Daha geniş kitlelere bu davet ulaşsın. Biz bu konuda eğer üzerimize düşenleri bir nebze olsun yapabiliyorsak, bu bizim için büyük bir evet. sevinç kaynağıdır. Biz bundan dolayı Allah'a hamd ederiz. Eğer yapabiliyorsak, ama yapabileceğimiz şeyler olmasına rağmen yapmıyorsak, ihmalkarlık ediyorsak, kendi keyiflerimizi bu davetin selametinin önünde tutuyorsak, yani buradan ben şahsen kendi nefsini temize çekmiyorum. Evet. E bu sorgulamayı yapmak zorundayız ve daha iyiye gitmek zorundayız. Yani bizim şikayetimiz bu konulardadır. Yoksa elhamdülillah bizim yolumuzdan bir şüphemiz yok. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vaat ettiği gibi bu ümmet evet. yaşayacağı şeyleri yaşayacak. Önemli olan bizim hangi safta olduğumuzu iyi belirlememiz ve içerisinde bulunduğumuz safın dinamikleri nelerdir? Bu menhecin esasları nelerdir? Neye nasıl karşı çıkmalıyız? Bunun ölçüsü nedir? Diller nelerdir? Bilinçle hareket etmemiz yani. Yani insan bazen bu bilinçte sekteye uğrar. Kaflete düşer, unutur. Biz bu derslerin ne için? Bir nasihattır. Nasihatla kayımdır. Bunların tekrar tekrar hatırlatılması için. Belki aynı konular bazen dolanıp dolanıp tekrar memize geliyor. Bazılar buna itiraz edebilir. Ama Allah azze ve celle de bize bir kitap indirmiştir defalarca dönüp dönüp oku diye de mi? Hatip edersin. <gülüyor> <gülüyor> Ve her seferinde farklı ufukların açılır aslında. Bu konular da böyle. Biz bu tevhidle, menheşle ilgili konuları dönüp dönüp işledikçe aslında farklı farklı buğutlar açılıyor. Günlerle ilgili de farklı mı yakalıyoruz. Çünkü daha önce yaşamadık bunları. Daha önce yüze kalmadığımız imtihanlar muhatap olmuşsun. Ha, bu nasıl? Burayı da ilgilendiriyor diyorsun. Olayı görüyorsun, yakalıyorsun. Bu sebeple ee, yapılan şeyler de gözümüze küçük gözükmesin. Ümidi yitirmemek lazım, gevşeyip üzülmemek lazım. Eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz Zülal Azze Yani Allah'ın istediği gibi, emrettiği gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği gibi iman ediyorsanız en üstün sizsiniz. Bundan büyük bir şey olamazsınız. Allah yazmamızı olsun. O ya abi. Evet. Sual açmıştık şey. Ben buradayım şuradayım.